Ben ne yapmışım? Mahi. Uyumuş kalmıştı yatağın üstünde. Üstü de açıktı. Donmuştu soğuktan. Uyan insan üzerine kar yağarmış derler. Doğruymuş. Her tarafı tutulmuştu. Telefonla aradı el yordamıyla. Saate baktı. Gece iki otuz olmuştu. Remzi Bey yine gelmemişti yatağa. Günlerde köşe kapmaca oynuyorlardı evin içinde. Birbirleriyle göz göze gelmemek için uğraşıyorlardı. Tüm uykusunu almış gibiydi. Odadan çıktı. Remzi Bey kanepenin üzerinde uzanmıştı. Üstüne ince bir battaniye almış uyumuştu. Mutfağa geçti. Bir iki bir şey atıştırdıktan sonra radyo açmak istedi. Bazı programların tekrarı yayınlanıyordu. Belki hanelere rahmet programının da tekrarı olabilirdi. Frekansı ayarladı. Evet, evet yanılmamıştı. O ses. Çok sevindi. Başladı dinlemeye. Program tekrar değil, arşivden yayınlanmıştı. Konu çocuk ve anneydi. Çocuk lunaparka yeni girmiş, meraklı kişi gibidir. Ses ve ışıkların peşinde coşku ile koşar. Bu çocuksu bir heyecandır. Peki ebeveynler ne yapar? Önce çocuğu hiperaktif diye etiketler, sonra çeşitli baskılarla, azarlamalarla, cezalarla içindeki yaratılış enerjisini söndürür. Kimi bunu beceremeyince çocuğunu psikoloğa götürüp, ''Ben söndüremedim, siz söndürün'' dercesine verilen ilaçlarla çocuğu uyuşturur. ''Hele bilgisayar başına oturtulan çocuklar yok mu? Onların durumu daha işler acısıdır.'' diyordu bayan, incecik ve sükunet veren sesiyle. Fatima Hanım duydukları karşısında şaşırmadan edemiyordu. O da hep çocuklarının hareketliliklerinden yakınırdı. Küçükken ellemedik eşya bırakmaz, Çekmeceleri boşaltmaktan sonsuz mutluluk duyarlardı. Fatıma Hanım ise bunlara hep engel olmuş, onları kısıtlamıştı. Devam ediyordu sunucu. Kimi ebeveynler zaten tahammülsüzdür, gergindir. Bu kişi için koltukların tepesinde gezip yere atlayan çocuk asla kabul edilebilir değildir. Oysa bunlar çocuğa yapılan büyük bir haksızlıktır. Çünkü o sırada çocuk içindeki enerjiyi kullanmakta, Emdi, ellediği, kurcaladığı, hatta yere vurduğu her cisim sayesinde eşyayı, yani hayatı tanımaktadır. Koltukların tepesinde gezen ya da eline ne geçtiyse emip yere atan, odalarda pıtır pıtır dolaşan yetişkin biri olsaydı, evet tepkilerinizle haklı olabilirdiniz ama o bir yetişkin değil, çocuk. Tam da beni anlatıyor diye düşündü. Evde ses yapılmasına tahammül edemezdi. Çocuk dediğin edepli olur. Laf dinler. Sus deyince susar, otur deyince oturur derdi. Demek içlerindeki doğal enerjidendi. Sen ne yaptın Fatime? Baskı ve aşağılayarak o enerjiyi tükettin. Çocuk eşyayı merak duygusu ile tanır. Sen engel olunca hızla büyüdüğü için artık bu şansı da merak duygusu da kalmayacaktır. Merak etmeyen insan ileriki yaşlarda neden okumak istesin ki? İşte anneler çocuğunuzdaki merak duygusunun katili de sizsiniz. Aşağılanan, baskı altına alınan çocuk kişilik kaybına uğrar. Baskıyla yaptığı her davranış onun iradi davranışı değildir. Zorla yapıyordur ki ergen olduğunda da artık yapmayacaktır. Aslında hanımlar çocuklarımızı saatli bomba gibi kurup, Ayarlayan bizzat biz anneleriz. Farkında mısınız? Fatıma Hanım şoktaydı. Neler yapmıştı meğer bilmeden. Doğru hiçbir davranışı yoktu şimdiye kadar. Ettiği hakaretleri düşününce hepten kötü oldu. Siz ne biçim çocuklarsınız? Siz insan mısınız? Ömür törpüleri. Sizi doğuracağıma taş doğursaydım sözleriyle nasıl da ezerdi onları. Hele tehditleri, ''Bırakıp gideceğim sizi'' derdi. Çocuklar anne diyerek hepten eteklerine yapışır, bu sefer de iter de onları. Oysa mahcup edilen çocuk, mahcubiyetini kaybeder, arsız olur demişti bayan. Çocuk engellendikçe hırslı ve içinde uhdeler kalmış, ikinci bir dünya oluşturacak ve gerçek dünyadan kopacaktı. Zarara uğramamak için de, Olduğu gibi görünmemeyi tercih edecek sahte bir benlik oluşturacaktı. Yani dini literatürde münafıkla başlayacaktı. Kendi gibi olamayan, yaşadığı duygusal boşluğu kapatmak için sevmeye, sevilmeye şiddetle ihtiyaç duyacaktır. Kendisine ilgi gösteren ilk kişiye hemen bağlanacaktır. Bu tür çocuklar suistimal edilmeye çok müsaittir. Çocuk ebeveyne ihtiyaç duyduğunda, yoğunluğunu bahane gösterip ruhen ona yönelemeyince çocuk dışlanmışlık hisseder. Bu da aşağılanmanın farklı bir versiyonudur. Oysa kendileriyle vakit geçirilen çocuklar anne babalarının yanında değerli olduklarını hissedecektir. Of Allah'ım peki bunların hiç mi telafisi yok diye düşündü. Tüm bunların telafisi için yeni bir sayfa açılmalı. Önce değişmelisiniz. Değiştiğinizi onlara ispat etmelisiniz. Sesinizden başlayarak yumuşamalısınız. İçinizde dibe attığınız çocukluğunuzu bulup çıkarmalı, çocuğunuzla çocuk olmayı başarmalısınız. Size yeniden güvenmelerini sağlamalısınız. Sevginizi ifade etmelisiniz. Dokunuşlarınızı artırmalı, onlarla vakit geçirmeye çalışmalısınız. Ve tabii Allah'tan yardım istemeyi başta da sonda da unutmamalısınız. Onlar size emanet. Bunun hesabının sizden sorulacağını hesaba katarak davranmalısınız. Program bitmişti. Fatima Hanım da bitmişti. Enkaz yığını gibiydi. Bir müddet yerinden kalkamadı. Çocuklara bakmak için odaya girdi. İçi sızladı. Üst başlarıyla girmişlerdi yatağa. Tahanın baş ucuna yaklaştı. Baştan aşağı süzdü onu. Ne kadar da zayıftı. Kemikleri dahi sayılabilirdi. Uykuda kaşlarını çattığı için olsa gerek ufacık çocuğun yüzü kırış kırıştı. Belli ki huzursuz uyumuştu. Durakladı. Saçları uzamış ensesini kaplamıştı. Yüzünü okşadı şefkatle. Acaba kaşta yatmışlardı diye düşünmeden edemedi. Süha'ya baktı. Yavrum diyebildi. Sanki yetimdi her biri. Ne kadar ilgisizim. Ne kadar kaygısızım Allah'ım. Ne yapıyorum ben? Remzi haklı galiba. Ben bu evin kadını da bu çocukların anası da değilim sanki. Kendi hayatımı yaşamanın peşindeyim. Onları yetiştirme, eğitme adına hiçbir şey yapmamışım. Yapmadığım gibi bir de kişiliklerini, ruh dünyalarını bozmak için olağanüstü gayret sarf etmişim. Büyük bir pişmanlık çöktü içine. Çocukları ile ilişkisini düşündü. Onları işten kucakladı görülmemişti. Hep mesafeliydi. Şımartmamak için sözde böyle davranmıştı. Daha bebekken bile sık sık kucağına almaktan kaçınırdı. Sana alışmasın demişlerdi. Ağlatarak az mı uyutmuştu çocuklarını? Oysa ki güveni bulacaktı çocuk anne kucağında. Yabancı bir dünyadan gelmişti o. Garipti ve sığınacağı tek liman annesinin koynuydu. Orada korkulardan emin olabilirdi. Bunları daha ilk kez bu radyo programında duymuştu. Doğru olduğuna inandığı birçok usul hatalıymış. Bunu nereden bilebilirdi? Bağırdığı anlar geldi gözünün önüne. Bağırdığında çocuklar korkudan pısıyorlardı. Zafer kazanmış hissediyordu kendini. İşte sizi böyle adam ederim ben derdi hep. Bu hareketiyle çocukların içine doldurduğu kini hiç hesaba katmamıştı. Yüz ifadeleri düştü zihnine. Korku dolu gözlerini hatırladı bir an. Dayak yememek için odaya kaçıp yatağa sokuluşlarını. Bir keresinde tuvayı çok dövmüştü. Çocuk kekelemeye başlamış, altını uzun bir zaman ıslatmıştı. Bir de bunun için bağırıp aşağılıyordu her sabah. Gözleri nemlendi. ''Ne kadar ruhsuzum Allah'ım, sanki rahmete dair ne varsa söküp alınmış içimden.'' dedi. Çocuklarının hemen her birindeki tuhaflıkların davranış bozukluğu olduğunu duymuştu seminerlerde. Ancak ortaya çıkma sebebinin kendi olduğu hiç aklının ucundan dahi geçmemişti. Küçücük dünyalarında neler de yaşamışlardı. Kim bilir içlerinde ne fırtınalar kopmuş ne uhdeler kalmıştı. Tuva'nın yanına uzandı, sarıldı ona. Çocuk annesinin sıcaklığını hissetmiş olacak ki sokuldu iyice. Sıkıca sarıldı Fatime. Ağlıyordu bu arada. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 26. sayısında yayınlanmıştır.